1388, numaralı konu, Hazreti Ömer'in ümmet için kötü alimlerden korkması, evet, Hz. Ömer şöyle dedi, sizin için iki kişiden korkuyorum, biri Kur'an'ı işine geldiği gibi yorumlayan kişi, diğeri de saltanat ve iktidar için kardeşiyle mücadele eden kişidir.